chicaste Kainat, bugün 28 Şubat, Cuma, yıl 2014, ay 2, gün 59, Kasım 113 1435, Hicri Rebi 28, 1429, Rumi Şubat 15 Leyleklerin Gelme Zamanı Fırtına Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi, marif takvimi. I'm not a saint. Berkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi açılışını yaptık. Mamada Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. I come and stand at every door. Adlı şarkı sözleri Nazım Hikmet'in küçük kızından derlenmiş The Birds grubu seslendiriyordu ama bütün dünyaya Pete Seeger tanıtmıştı. Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan bombalar üzerine yapılmış bir şiirden çok iyi bilinen bir şarkı. Peki neden çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık, 28 Şubat, Çiften Nobelli. Bir geminin dönen merdivenlerini inerken moleküllerin de böyle spiral biçimde ve engebeli zemin üzerinde seyahat ediyor olabileceklerini düşündü ve bu daha sonra bilimsel bir keşif oldu. Los Angeles şehrinde çok öksürmesinin suçlusunun otomobiller olduğunu keşfedince elektrikli otomobili icat etti ama bu ticari bir fiyaskoyla sonuçlandı. Böbreklerinden hastalanıp ilaçlar fayda etmeyince sağlıklı besinler yiyip kendini C vitamini bombardımanına tuttu ve iyileşti. Hiroshima ve Nagasaki üzerinde bombalar patlayınca Hollywood'a bilimsel bir konferans vermeye davet edildi ve orada aslında söylemek istediği şeyi söylememiş olduğunu anlayınca dünya çapında nükleer silah karşıtı bir kampanyaya öncülük etti. Nobel ödülünü ikinci kez alınca Life dergisi bunun bir küfür olduğunu ilan etti. Komünizm sempatizanlığı şüphesinden ötürü ve Tanrı'nın gereksiz bir düşünce olduğunu söylediği için Birleşik Devletler Hükümeti daha önce iki kez pasaportuna el koymuştu. Onun adı Linus Pauling'di. 20. yüzyıla aynı zamanda bugün doğmuştu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olduğunu Galeano'dan sonra biraz takibe çalışalım. Biz de bu haftanın son günü, ayın da son günü aslında. 1939'da sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarından biri keşfedilmiş. Bugün Webster Antiklopedisi'nin ikinci baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin yoğunlu karşılığıyla baskıya verildiği ve bu şekilde basıldığı anlaşılmış. Böyle bir kelime yokmuş. Güzel bir olay. 1986'da İsveç Başbakanı Ulf Palme bir suikast sonunda öldürülmüştü. 20, 28 Şubat'ta. Evet. Bugün yani tarihte bugün 28 Şubat'ta bitenlerden bir kısmı buydu. 29 Şubat'a da geçemeyeceğiz. O, o gün doğanlar ancak 4 yılda bir kutluyorlar ama Galeano'dan kısacık bir şey söyleyelim. Yılın en tuhaf günüdür ama 1940 yılında bugün, bugün diyor yani 29 Şubat için Hollywood'da hiçbir tuhaflık olmadı. 29 Şubat günü tamamen normal biçimde neredeyse tüm ödüllerini yani 8 Oscar'ı geçmişte kalan kölelik günlerine yönelik uzun bir nostaljik iç çekiş olan Rüzgar gibi geçti filmine verdi. Ve böylece Hollywood geleneklerini teyit etmiş oldu. 25 yıl önce ilk süper prodüksiyonu bir ulusun doğuşu da ırkçı Ku Klux Klan çetesine methiyeler düzen bir filmdi. Evet durum bu.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 ...kritik bir yazı göndermişler... t 24ten takip edebiliriz... ...İstanbul Cumhuriyet Savcıları bunlar... ...İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Murat Çağlak imzalı... ...ıslak imzalı bir belge... ...dosya evrakı 15 Aralık 2013'te gönderildiği için... ...telefon dinleme, iletişimin tespiti ve fiziki takip... ...bu tarih itibariyle sonlandırılarak imha işlemleri yapılacak... ...ne demek bu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 Tembak'la Tembak beraber biraz şüpheli yaklaşmıştık ki yaklaştığımız kadar da varmış galiba. Dün Radikal Gazetesi'nin aktardığı kadarıyla PİM senaryosuna sahip kayıt tartışmasının gerçekleştiğinden de bahsediliyor. Biraz belki ondan bahsedebilmek mümkün olabilir. ...Star dün ne diyordu onu bir hatırlatalım. Evet eğer hatırlattı. Varsa. Böyle montajladılar. İncelemede dünyaca ünlü John Marshall Studios'un... ...teknik imkanları kullanıldı diyor. Robin Lai diye birinin imzasıyla basmışlar... ...geçtirmişler. Ve... ...Star gazetesi Amerika'daki... ...iki ses laboratuvarı... ...paralel yapının... ...saldırısını deşifre etti...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 Şirkete, tabii. Evet, şirkete e, sorusunda ses mühendisi Kyle Castle'a sözlerine yer vermiş. Castle, ses kayıtlarında konuşmadaki ve harika plandaki gürültü zemininden sağlanan ses düzeylerinde kesinlikle birbirine benzemiyor açıklaması yapmış. Aynı zamanda kayıtlar belli noktalarda değiştirilmiş veya montajlanmış diyormuş bu e, verdiği açıklama içerisinde, yaptığı açıklama içerisinde. Bu haberler de yayınlanır yayınlanmaz şirketten açıklama gelmekte geçikmemiş ama şirket raporun kendilerine ait olduğunu belirtmiş ancak haberin sunuluşuna itiraz olduğunu da bildirmiş. Zaten her şey haberin sunuluşundan ötürü ortaya çıkıyor. Açıklamaya göre şirkete başvuranlar bu kayıt bir bütün müdür yoksa parçalar halinde midir diye sormuşlar. Zaten beş parça ses görüşmesi olduğundan bahsediliyordu. Ve onlar gönderilmiş evet. zaten. Bunu soruyorlar işte yani o videoda görülen şeyi. Evet gerçekten beş parça var mıdır yok mudur diye sormuşlar. Kalideskop Santo galiba. Onlar da şirkette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 İçerik konusunda hiçbir görüş beyan etmiyoruz. Çünkü söylenenleri anlamıyoruz. Bu kayıt süreklilik içermiyor. Bunun ötesinde tespitlerde bulunmak en azından Türkçe bilen bir analizi gerektirir diye sormuş. Ve Star Gazetesi de bu belgeyi Kaysal'ın açıklamalarını Türkçe sitesinden kaldırmak zorunda. Kalmış mı kalmış mı? Tahmin edin. Ha? Kalmış mı? Kalmış. Kalmış. Yani o kadar da değil tabii ki. <gülüyor> Ama herhangi bir şey yok. Ee, bir merci yok. Bilimsel bir merci yok. Herkes bir, bir bilimsel merci arıyor. Bunları nerede da, test edebiliriz? Montaj mı yoksa dağ mı olduğunu diye. Ee, evet. Bir yani, karışıklık var. Kafa karışıklığı var. Amerika, e, aslında biz zaten adli bilişim uzmanı falan da değiliz demişlerdi. Zaten gönderilen, Star'ın gönderdikleri. Fakat...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 yeni konuşta porno böl deniyordu o da varmış porno böl porno böl tamam, tamam. mı tamam i̇şte Tabi ama orada <gülüyor> şanslılar internet sansürü gibi bir şeyleri olmadığı için ofkeynusu ya da gayet rahat bir şekilde böyle e, bakanlıktan gelen şeylerle kendi kendilerini tatmin edebilecek e, bir haldelermiş kesin yok ya da değiliz Allah'tan, Allah'tan teşekkürler mı? Türkiye Net satış 182.978 diyordu dünkü gazetede. Star gazetesinde bize teşekkür ediyordu. Yüksek bitiraja ulaşmışlar. Ve onlar böyle montajladılar başlığını dinleyen okurlarının, okuyan okurlarının baya kötü durumda olduğunu söyleyebiliriz. Özür dilerim yanlış gazeteyi göstermişim size. Demokrasi yolunda daima ileri.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 I'll touch those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 ...skandal olmasının tespitinin yanı sıra çok önemli bir başka tespit var. Bence en önemlisi bu. Yolsuzluklar... ...ilk kez Türkiye'nin en belirgin insan hakları ihlallerinden biri olarak sayılıyor. Yeterince gözaltı ve soruşturma yapılmadığı, takip edilmediği yolsuzluk soruşturmasının...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 Şeyin açıklamasında olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Burhan Kuzu'nun yaptığı açıklamada olduğu gibi kaset ve ses kayıtları doğru olsa bile inanan yok. Böyle bir durumda. Evet, Bu tarihe geçecek bir açıklamaydı. Doğru evet. olsa bile diye. Zaten sanayi ve teknolojiden sorumlu bakan da açıkça hissiyatını ifade etmişti. Büyük bir yani Küçük ama çok büyük sonuçları olabilecek bir başka skandar sayabiliriz. Evet, açık bilinç yani. programında, açık bilinç köşemizde şeyden bahsediyorduk geçtiğimiz haftalarda. Kognitif disonans, bilişsel bozukluk olarak mı? Evet, bilişsel uyumsuzluk. Uyumsuzluk olarak belki çevirebiliriz. Önümüzdeki günlerde bundan daha fazla bahsedebilmek belki daha mümkün olabilir. Güven Bey ile de konuşuruz bu durumu. Yani gerçek olsa bile... E İnanan olmaması bu duruma tam bir örnek teşkil ediyor galiba Burhan Kuzun'un bu açıklamalarıyla beraber. Belki önümüzdeki hatalarda tekrardan değinebilme fırsatı bulabiliriz bu konuya da. Evet gerek Burhan Kuzun'un gerekse de Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın söyledikleri düzeltmeye çalışmış biraz ama bence başarılı olamamış o da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 ...konuşması... ...düzmece olacak kadar montaj kokuyordu... ...bir de demiş. Ve... E, ...şey... ...sonunda da şunu söylüyor... ...ya biz buyuz be diye bağırdı bir de... ...ürkütücü bir sevecenlikle... ...hepsini seviyorum dediği... ...77 milyona bir arada diye bitirmiş. Evet, ya. ara sıra cebinden çıkardığı bazı konular vardı. Mesela dünkü konuşmasında... ...3 yıldan fazla... ...Selam e, örgütü adı altında... ...Mavi Marmara şehitlerinin ailelerinin telefonları da dinleniyor... ...demiş...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 yargı olan güven yüzde yirmi altıların aşağısına indiğinden bahsediliyordu Evet kurumlara güvenin ne hale geldiğinde birazdan şeyler de konuşma fırsatı olacak zaten sizin söyle öneyle fakat e, ya yani medya ve yargıya güven artık yerlerde sürünüyor fakat asıl e, olan meclise de tabii güvenin çok düşük olduğunu söyledi yani şöyle şeyler oldu Türkiye'de hiç önceden konuşulmayan bu yolsuzlukların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 böyle evet. bir şey kabul edilemez. Bu, bu oyun, bu tiyatro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 miting kararı almıştı ama Kadıköy'de. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarıyla beraber harekete geçen kitle Taksim'e gelmişti ve ondan sonra Taksim Meydanı'na ve Gezi Parkı'na girilmişti. Geçtiğimiz günlerde yine şey hatırlıyorsunuz Mustafa Sarıgül'ün yaptığı bu para dağıtma şeyini, mizansenini hatırlıyorsunuz Taksim evet. Meydanı'nda. Polis dağıldın dedikten sonra tamam efendim görevinizde başarılar diliyoruz, görüşmek üzere deyip aynı şekilde oldukları gibi dağılmışlar. Son derece önemli. Mesela orada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 hareketlilik beklediğiniz zaman benim biraz kafam karışıyor. Ama benim bütün ailem Cumhuriyet Halk Partisi, dedem, babam. Öyle mi? Yani Halk Partisi. Aynen, ama ben biraz görev daha gençleri güveniyorum. Mi? Nasıl e, Haziran ayının başlarında Kadıköy'den taksimi getirmişti Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ha, ha, 50 yaş üstündeki insanları hı. gençlik CHP'li gençler. Belki aynı dinamikti burada da sergileyebilirler. Yani eğer böyle bir şey gerçekleşecekse yani Kılıçdaroğlu ve 50 yaş üstünden değildi, de biraz daha 20 yaş üstü CHP'lerden benim umudum var. Evet yani ayrıca bağımsız milletvekilleri de mesela şimdi ayrılmış olan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde yer alan ve daha ayrılmış olanlar onlar da onlar da piş, ağzıma düş bekliyorlar herhalde yani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 Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Mükemmel ötesi. Biz okyanus fantastik dünyamızda. <gülüyor> biz okyanus Fevkalade iyi çalışıyoruz. <gülüyor> okyanus ötesi mi? Okyanusya ya mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii, hani okyanus ya. Tabi, ay okyanuslaşı geçince böyle biraz durumlar hmm, Şaibeli oluyor da hmm, onun için. Bana Harler, bana Win Winston de. <gülüyor> Valla artık ben ne, ne diyeceğimi bilemiyorum genel olarak. Artık yani bir sıradan bir Türkiye vatandaşı olmak, hani birkaç konuda masterlı olmak gibi bir şey aslında. Yani deprem uzmanısınız. Ondan sonra işte zaman içinde gündeme göre ne konu varsa onun uzmanı oluyorsunuz. Şimdi kriptolu telefon uzmanlığımız ve dinleme uzmanlığımız. Tabii bu arada benim en bayıldığım şeylerden bir tanesi bu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 şeyleri bu başta yargı organı olmak üzere ama her türlü kurma. Medyayı sormuyorum bile zaten. Hem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 ile ilgili soru sorulmuş ve işte bu şey hikayesi çıkmış hani bildiğiniz gibi e, bahsedildiği gibi e, birbiri hakikaten farklı zamanlarda bu kayıtlar e, yapılmış e, soru bu fakat e, bu tamamen işte sahtedir diye haberde veriliyor bu anlama getirilecek şekilde veriliyor ve bir şirketin adı kullanılıyor şirket bunu reddediyor bizim hiçbir alakamız yoktur bu raporla vesaire gibi.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 Ve nihayetinde savaşla beraber. Böyle bir ortamda e, bıyıklarını kesmekten bahsetmek ne, de, ne derece komiktir, ne derece uygundur onu çözmeye çalışıyorum ben işte yani bu şey, cümleyi e, duyduğumdan beri. E, hızlığa, kuraklığa çare olarak getirilen e, yani çözüm olarak ortaya konanlar korkunç şeyler aslında. Tabii o şeyi suyu alıp oradan oraya aktarmak, bunu buradan buraya aktarmak falan filan. Yani şimdiye kadar e, Türkiye'nin e, yapabildiği yani susuzluk konusunda yapabildiği tek çare diye ortaya konulan bu oldu. Yani halbuki Türkiye'nin e, açıp da baktığımızda e, işte bu Global Forest Watch gibi işte dünya çapında yeşillik işte bir ütün ormanlar vesaire ne ne oluyor diye araştıran örgütlerin kuruluşların. yani Türkiye dünya haritasında bir ormanların yok oldu bir çöle dönüşüyor yani e, artık bu konuda yapılmayan haber kalmadı. E, diğer birçok konudan farklı olarak medyada bu konuda bir duyarlılık var diyebiliriz ama hiçbir şey fark etmiyor. Evet, gayri ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Yani Maud Barlow'da yazmış, çok önemli yazmış. Dünyanın erişilebilir temiz suya erişimi bitmek üzere diye çok çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Other Words adlı internet sitesinde görülüyor. Yani dünyanın en ünlü uzmanlarından biri ve insan bir...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 bunu insan zekasına ve vicdanla hakaret olarak görmek su kesinti sorusu büyüklerimi keseceğim de diye konuşması evet, çok bilim insan, ciddi. Bilim yani. insanlarına da soruyorlar su savaşları yaşanabilir mi? Miktatka soruyorlar daha doğrusu su savaşları yaşanabilir mi ülkeler arasında diye Miktatka Doğlu da cevap veriyor ne ülkeler arasında siz eğer Sapanca kır, kuraklıktan kırılırken Sapanca'nın suyunu çekerseniz İstanbul'a getirirseniz bu suyu Sapancalar'da gelip o boruyu keseceklerdir. Asıl çatışma ve huzursuzluk buradan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 Biraz okyan... gülelim bari evet. yani, okyan... hani kırmızı o... dayanmak için. <gülüyor> Okyanusya bekliyoruz. Tamam, <gülüyor> görüşmek üzere. Görüşmek üzere, <gülüyor> teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Açık, Açık gazete. gazete Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın canım. Evet bol sayıda haber var. Ben yani belki Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Abipa Basır maçlarından da bahsederiz ben öncelikle şeyi sormak istedim bu Fenerbahçe'ye bir maç seyircisiz oynama cezası profesyonel disiplin kurulundan çıktı futbol disiplin kurulundan elazığspor Fenerbahçe maçında bundan başlayabilir miyiz? evet iki hafta önce oynanan iç sağ maçındaki kötü tezahürat nedeniyle nedir kötü tezahürat? Ee, hani şeyin Reforunu okumadım tabi yani Çekilme kötü tezahürat diyor ama Yani şimdi kapsamını o kadar gençlettiler evet. ki, hani Küfürlü tezahürat bir de Şeyi azalttılar işte, i̇şte Belirli bir süre şimdi hani 5-10 saniye bile e, Toplu küfür gelse Hani bireysel değil herhalde Ceza gelebiliyor bir de bu Hani şeyde disiplin kurulu cool ceza verirken Bunu dördüncü ihlal olduğunu söylemiş Evet. Yani ilkliği dördüncüyüz. Çünkü ilk üçünde işte uyarı veriyorlar, e, dördüncüde ceza veriyorlar ve ceza geldi işte kumartık e, günü galiba. Yarın akşam da maçı var. Hani bugün içinde itiraz olur ve şey çıkar mı bilmiyorum. Herhalde az ihtimal. Bir hani takim kurulundan e, kurulunda bu ceza kalkar mı herhalde az ihtimal ama. Hani sizin neye sorduğunu tahmin ediyorum. Hani siyasi, e, siyasi mi diye evet. Değil mi diye. Doğrusu şehir Anlaşım. raporunu ben görmedim. Evet. Ee, zaten oy belli değil. Oy çokluğu alınmış bu arada karar. Ki yani anlıyorsam demek yani kurulunda muhalif olanlar var. Karar evet. Mi? Çirkin ve kötü tezahürat şeklindeki gayet e, muğlak bir ifade, belirsiz bir ifade. O yüzden de her tarafa çekilebilir diye kaygılandım da onun için. Bir de şey, zaten hani bu işte hani bu tip cezalarda bu tip ihlallerde işte ceza şey mi olmaya yani şu andaki disiplin kurulu yönetmenine göre şey işte seyirci seyirci zona da şöyle hani kadın ve çocuk seyirciler girebilecek tabii yine. Evet, o da bir tuhaflık. Da yani işte ceza böyle mi olmalı? Hani birçok yönden hani bunun şeyi var. Şimdi UEFA mesela tribün kapatma yöntemini benimsedi. Yani ihlal hangi tribünde yapıldıysa o tribüne ceza veriyorlar. O tribün başka oluyor mesela. İhtiya amaçında. Hani bu da bir uygulama. Ben, ben daha önce bir iki kişi daha önermiştim. Acaba puan silme olabilir mi? Diyip düşünüyorum. Yani seyirciniz gelsin. Ee, şey diyenler var yani işte o ihlal yapanlar hani bireysel sadece onlara ceza verilsin ama zaten bireysel ihlalilere pek ceza verilmiyor. Daha çok hani toplu ihlallerde ceza veriliyor hani o bütün ihlal yapanlar o zaman eğer tespit edebiliyorsanız onlara mı ceza vereceksiniz o da herhalde e, demek ki toplu eylem hani 50 bin kilitlik statlarda yüz değil demek yani hiç olmasa 500 bin kişi olmalı bu kadar kişiyi bulup e, tribünden menetmek etmek e, kolay mı o da pek kolay değil gibi gözüküyor ben puan silme şeyden örüyordum hani bir sportif etkisi var çünkü Türkiye'de hele büyük takımlara ceza verince eskiden sağ kapatma olurdu. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın cezasını İzmir'de çekerdi. 30 bin yerine 70 bin kişi önünde oynardı. Ceza falan olmazdı. Ee, böyle ve yani Türkiye'nin her tarafında seyirleri var. Çok etki etmezdi. Hani boş tribün önünde oynamak da bir daha bir moral bozucu ve etkileyici. Ee, puan silmesi doğrudan spor tipi ceza. Ee, yani hem kulübü şeye almaya edecek. Yani daha önlem ama Çünkü doğrudan hani sizin şampiyonluk yarışınızı etkileyecek. Hani seyircisi de oynasanız, oynasa kulüp şunu diyor yani. Hani kazanırız belki, atlatırız ama puan silme tak hani ceza veren bir sistem ve işte şeyde o zaman bir şey diyemeyecek. Hani 100 kişi, 1000 kişi küfretti, eylemde bulundu. Geri kalan 49.000 kişi de bundan mağdur oldu. da denemeyecek çünkü Değiciler maça girebilecek. Hmm, böyle bir durum ama bu, bu siyasi tavır herhalde zaten e, e, Türkiye'deki tablo devam ettikçe sürecek. Yani Fenerbahçe tribünlerinden zaten övdesleşti işte Ali İsmail Korkmaz marşı vesaire. Evet. E, Beşiktaş'ta hiç çarşı işte biraz yapıyor ama Beşiktaş'ın işte hani kendi stadı olmadığı için biraz yersizlik sorunu var. Olimpiyatta hem bir tribün kapalı işte hem orada yapacağınız tezahüratın etkisi daha az. Galatasaray tribünlerinde daha ufak şey var. Bu hafta Chelsea maçında tek yumruk grubu bir pankart açtı. Ee, babacımla bir pankart açtı orada. Bir de maç çıkışı artık tribünler dağılırken stadyon koridorlarında başbakan yönelik bazı tezahüratlar vardı. Ee, ama hani toplu bütün 50 bin kişinin katıldığı maç sırasında bir şey olmadı. evet. Evet yani bu mülakatlık devam ettiği sürece tabi belirsizlik nedir, çirkin ve kötü tezarat e, tanımı yapılmadığı sürece e, puan cez kesme cezası dahi olsa e, problemi çözülmüş olunmayabilecek evet. evet. Peki bu bir, biraz daha futbola yani bir şeye bakalım. Galatasaray maçını, Chelsea maçını ve diğer bu Avrupa kupaları maçlarında da birazcık değinelim mi? Öyle. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur maçları birkaç sezondur yapılan uygulamayla iki haftaya yayılıyor. Yani sekiz maç e, dört gün üzerinden oynanıyor. Bu hafta da ikinci tur maçları bitti ve yani şöyle bir tablo ortaya çıktı. Buna dair bir takım yazılar da var. Yani Avrupa'nın o süper sınıf dediğimiz takımları ki yani bunlar işte sekiz on civarında değil. Diğerlerini ezme şeyine girdi artık. Yani sonuçlara baktığımızda Zaten o takımlar Herhalde hepsi grup birincisi olmuştu O takımların ee, Belki 1-2 listesine olabilir ee, Deplasmada çok farklı Sonuçlar aldılar yani Normal en dışında işte 6-1 4-0 e, 4-2 vesaire gibi Sonuçlar var daha ilk maçtan ve yani işte 1-2 eşleşmenin tamamen bittiğini söyleyebiliriz yani 3-4'ünde de e, Favori takımlara %90 artık turu Geçti gözüyle bakabiliriz favori takımlar için Yani herhalde ikinci turda Grup ikincisi olarak Gelerek gelen ve Belki biraz daha şansı Olduğu düşünen iki takım Arsenal ve Manchester City'ydi hani güç itibariyle Onlar bile iki favori karşısında Geçen hafta çok Faktör olamadılar doğrusu kendi sahalarında 2-0'lık mağlubiyetler aldılar Şimdi Barcelona ve Bayern Münih deprasmada 3 farklı yanmak hakikaten büyük iş olur Son derece az bir ihtimal tabii. Bu çerçevede. İşte Real Madrid 6-1 yendi Şalke'yi. Paris Saint-Germain geçen hafta Bayer Leverkusen'e 4-0 yenmişti. İki Alman takımı tamamen devre dışı kaldılar. Borussia Dortmund Zenit'i deplasmanda 4-2 yendi. Bir yani şey yapan... Hani raunch maçlarına biraz umutla giden e, iki takım, Olympiakos'ta Galatasaray olacak. Evet. İlginç bir şekilde. Onlar da iki İngiliz takımıyla yine oynadılar. Herhalde bu ikinci turun e, zayıf halkası zaten Manchester United'tı. Yani hani favori gözüküp zayıf halk olan, sezon başından beri kendi liglerinde iyi değiller, yeni Antenöllü e, çok problemliler ve e, şeyler sürüyor problemler sürüyor. Burada da yani çok kötü bir oyundan sonra başka tehlikeleri de zorlukla savuşturup 2-0'lık mağlubiyet aldılar deplasmanda. Rövanşta bu tabloya zor olacak onlar için. Bir biri de Galatasaraydı. Eee Galatasaray Chelsea'yle hani başa baş zaman zaman üstün bir oyun oynayıp 1-1 berabere kaldı tabii hani rövanşa giderken harika bir skor değil ama ...yeni bir umutla gidiyorsunuz yani 4-0'ları, 6-1'leri gördükten sonra. Evet özellikle ikinci yarıda oldukça ikinci devrede iyi bir futbol ortaya koyduğunun bayağı üstünlük sağladığında ben de seyretmiştim evet, ben maçtaydım da yani tabii şey görmek mümkün sağının tacımdan bütününe bakınca da hani Mourinho'nun nasıl bir taktik usta olduğunu görmek mümkün yani o bu takımda da zaten ben işte bir ay önce de Londra'da da izledim Chelsea'yi yani Oyunu mümkün olunca dar bir alanda oynayıp kilitlemek üzerine ve e, yani 11 oyuncunun da defansif katkısıyla e, şey rakibi az pozisyon ve az gol şansı verme üzerine kurulu bir sistem. E, bu da iyi işliyor yani onlar açısından. Ama buna rağmen de işte birkaç önemli kurtarış yaptı kaleci beklenen ama gene de e, önemli gol pozisyonlarını kurtardı Peter Cech. Evet. İkinci ama Galatasaray'ı uncu değişikliği yapıp evet. orta sahada şeyi, oyunu dengeleyene kadar ciddi sıkıntı vardı yani ilk yarım saat. Evet. Çünkü evet. ben biraz kadrodan doğrusu şaşırdım Galatasaray'ın ilk 11'inden. Son derece ofansif bir takım. Orta sahanın ortasını iki kişiyle tutmaya çalışan bir sistem olmadı tabii. Çünkü Chelsea de orayı neredeyse beş kişiyle kontrol ediyor ya, orta sahayı. Ve bu o hani biraz daha hücuma dönük orta saha diyebileceğimiz oyuncular sürekli yer değişiyorlar ve onlar ciddi kontratak e, ihtimaliyle e, pozisyonu yaratma ihtimaliyle şey oynuyorlar. E, hakikaten öyle oldu ve yer işte bir gol geldi orada. E, sonra Mancini hemen oyuna bir değişiklik yaptı ve e, şeyi dengeledi. Yani oyunu dengeledi. İkinci yarıda da işte bir beraberlik golü geldi. Hani 2-1 olur muydu belki ama yani yan toplarda Chelsea'nin çoğunlukla sağlam durduğunu, arkada çok fazla adam kaçırmadığını söyleyelim. İşte bir kanatlarda biraz daha sıkıntı oldu onlar için. İkinci yarıda Sınaydar'da devreye girince. Evet Yok. ama bu arada işte o Kasımpaşa-Beşiktaş maçında görülen olaya benzer bir iki top olayı gene orada bir gol atıldı mesela yani. Evet tabii o tam benim önümde oldu. Oyun durmuştu. Oyuncular da hani bir buçuk iki saniye önce durmuşlardı aslında kaleci dahil. Evet ama hani yapılan tabii şey çok e, fair play karşıtı bir hareket e, John Terry'den hani tabii Don gibi oyna atmadı ama dışı hareket e, tabii şey orada kart gördü e, sarı kart gördü ama tam ihlalin karşılığı mı işte futbolda tam şeyin olmadığı e, yani karşılığı tam olmayan e, şey ihlallerden biri e, yani ne bileyim işte penaltı yapsanız, kırmızı kartlık hareket yapsanız ve karşılığı olsa karşılığını görüyorsunuz. Ceza ama burada hani gol pozisyonuna giden bir şeyi bir aslında normal foul ile kesmiyorsunuz, değil mi? Evet. Yani onu belki faul yaparsa daha bir penaltı olacak cezanın içinde. O da değil. Çok centilmenliğine ve haykırı bir hareket yani mesela burada bu tip pozisyonlarda Donkunk için de aynı şeyi söylüyorum. Mesela UEFA ekstra ceza vermeli gol pozisyonunda. Yani evet maç içinde sarı kart doğru hakemin orada opsiyonları sınırlı ama UEFA burada bir şey yapıp bir tercih kullanıp yani bu oyunun ruhuna aykırı bir hareket. Yani evet. Çocukça bir hareket hatta yani. Güzel, fut güzel oyun denilen şey. Anca yani topu çizgiden çıkarsanız bile elle onun bir yaptırımı doğrudan yaptırımı var onun. Nedir? Elle çıkaran futbolcu eğer kaleci değilse kırmızı kart görüyor bir de penaltı oluyor. Ama bunun tam bir şeyi yok bu hareketin. Tam bir yaptırımı yok. Ee, bu tip hareketlerde ekstra ceza gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Yani bu buradaki sarı kart caydırıcı değil ve yapanın çok yanına e, kar kalan bir durum. Açıkçası. Eee yani Chelsea tabii tam Mourinho bütün e, futbolun e, yani içindeki bütün öelerden de yer bir adam. Mesela maç boyunca yaptıkları fauller de en ufak bir kontratak ihtimali olduğunda Orta sahne evet. çizgisi civarında foyle durdurdular ve üç kez falan kart görme pahasına yaptılar bu foilleri ama hani kont atakları önledilerse o kont atayı yemiyorlar yani şey o belli ki orada verilen talimat o futbolcular yani indirin kırmızı kartlık hareket değil ama hani işte müdahale et, olmuyorsa işte çek İtalyan tipik bir Uruguay takımı, Romanya ne olur? Yani Chelsea favori olacak tabi ama hani Büyük bir hücum gücüyle oynamıyor Chelsea bu sene. Yani Forvet'te problemi var. Torres bu maçta gol attı ama 60. dakikada peli bitti. Bu sezonda sürekli oynamıyor ve yani e, Kale önünde müthiş bir bitirici değil. Kaçırdığı pozisyonda oldu. E, Yedeyi Eto kariyerinin zirvesinin artık 2-3 yıl geride bırakmış bir isim. E, bir kere Sanford'da problemleri var. Asıl tehlikeli olanlar arkadaki adamlar. işte Azar, e, Oscar gibi oyuncular. Eee yani çok Roma'sta çok golü bir maç olmayacaktır. Benim hani bu tur öncesi tahminim maç sona İstanbul'da 1-1, Londra'da da 2-0 Chelsea galibiyetiydi. şimdi bakınca belki Roma'sta biraz daha yakın bir maç olabilir yani. Hani rahat çok rahat bir maç olmayacak Chelsea içinde hele erken bir gol olmazsa Chelsea'de adına maçın sonuna kadar bir şey olabilir çekişim olabilir öyle gözüküyor. Yani Galatasaray'da o tecrübeyi, o kimliği sahaya koyuyor doğru Onu söylemek lazım ki Drogba yine çok parlak değildi bu maçta. Yani son haftalarda hep formsuz ve güçsüz duruyor. Ravanj'da biz ondan hani Londra'da bir eski seyircisinin önünde bir sürpriz. Belki bekleyebiliriz performans açısından. Yani. Evet. Peki bu ee, şeye doğru bu güç dengesine dair eleştirilerden bir de şu yani işte en büyükler işte Bayern Münih, Barcelona e, vesaire diğerlerini çok eziyorlar. Bu turu kaldıralım mı acaba? Yani bu eleme turunu işte grup maçları e, yani şey olsun gruplardaki takım sayısı da azaltılsın. Şu an grupta 32 takım var. Ön eleme maçları çok olsun ve hani 16 takım işte eskisi yani kaç yıl önceki oluyor 12-13 yıl önceki sisteme dönülsün. Gruplar yine 16 takımla oynansın ve hani daha Çekişmeli grup maçları Ondan sonra da asıl Asolistler çeyrek finale yükselsin Gibi bir öneri mesela dün okudum Ama UEFA'nın o maçladığı Bu değil zaten Hani Biraz daha işte güç dengesini yaymak ama şey, Öyle olmuyor tabi hakikaten yani Mali kaynaklar ve Sportif güç işte bütün şeyi 8-10 takımın 8-10 takımı odaklamış durumda yani Ve normal olmayan sonuçlar ortaya çıktı bu hafta. Bakalım göreceğiz yani bunun sonu ne olacak tabi. Evet. De, Trabzonspor elendi zaten. Beklenmiyordu fazla bir başarı göstermesi ihtimali Be, Yani ilk mi? maçtan sonra Juventus'un biraz sarsak oyununu görünce acaba e, demiştik ama e, dünkü maçı izleyemedim. Ben ilk maçın yani çoğuna bakmıştım. Dünkü maçın sadece bir geniş özetini gördüm mü, e, bu sabah. Ve hani bakınca tabi şaşırdım. Hani bu kadar pozisyon bulan bir deplasman takımı. E, herhalde ilk yarım yani özetlerin ilk 30 dakikalık bölümünde şey gözükmüyor. Trabzonspor orta sahibi de görmüyorsunuz. Sadece Trabzonspor yarı sahası gözüküyor. E, ve Juventus'un kaçırdıkları, attıkları ve kaleci Onur'un kurtardıkları. E, Onur Kıvran kurtardıkları üzerine bir özet. Yani hani e, akıllı gibi ya savunma yapsanız tamamen kapansanız bu kadar pozisyon olmaz. O da değil tabi Trabzon'un gole ihtiyacı var ve Juventus eksik kadrosuyla hani birçok oyuncu yer vermediği kadrosuyla çok rahat bir oyun oynamış zaten 2-0'ı bulup işi bitirmiş. O da tabii, ciddi bir güç farkı var yani Juventus aslında bir şampiyonlar ligi çerek final kadrosuyla kadrosuna sahip sürpriz bir şekilde Galatasaray eğlendi yani bir sürpriz tabii açıkçası onu söylemek lazım. Ee, Trabzonspor ise tabii şey yani hani e, o sevinç çok altında bu seneki kadrosuyla gruptan çıktı ama Juventus biraz ağır geldi onu söylemek lazım. Şimdi hani Türkiye'nin tek tek bir maçı kalmış olabilir bu sene <gülüyor> Avrupa kupalarında Galatasaray 3 hafta sonraki rövanş maçıyla. 3 hafta sonra oynanıyor. <gülüyor> evet. bu hafta ara var her ülkede galiba yani ulusal kupa maçları var. Sonra hafta e, şampiyonel liginin ilk şeyleri 50 şeyler oynanacak. Hani iki haftaya böldükleri için ilk hafta maçları var. Galatasaray ikinci hafta grubunda olduğu için 3 hafta var maç maçında. Evet. Peki bunun dışında e, spor olaya olarak koyup üzerinde durmamız gereken bir şey var mı? Ben bir tane evet. haber okudum eğer izin verirseniz onu aktarayım. Bu Kasımpaşa Spor e, tesislerini e, milli takıma reddetmiş talebini. E, tesislerini kullanma talebini milli takıma reddetmiş. Böyle bir haber okumuştum ama detaylarından tam olarak emin değilim. Evet bu 4 gün önce çıktı. Şimdi e, milli takımın özel... Bu hafta milli maçlar var sanıyorum tamam. Türkiye... Galiba İsveç mi oynayacak herhalde. Ee, ve o milli maçlar öncesi Türk, Türk milli takımı henüz bir kamp tesisi yok. Bu da tabii bir gariplik. Şeyde e, Çekmeköy Riva orada bir kamp tesisi inşa ediliyor. bir Sponsor desteğiyle. Herhalde çok güzel bir şey olacak ama yıllardır planlanan bir şeydi. Herhalde açılması bir iki seneyi bulacaktır onun. O olana kadar işte çeşitli kulüplerin tesislerinden yer alınıyor milli takım. Kasımpaşa'nın da Kemerburgaz'da yapılan antrenman tesisleri ve kamp tesisleri var. Hani onu kullanabilir miyiz diye daha önce kullandı sanıyorum. Ee, şeye Türk Milli Takımı hatta Chelsea bile idmanlarını orada yaptı. Hı. Galatasaray maçları öncesi. Ama Paşa bir şeyle e, hani benim biraz garip diyebileceğim bir tavırla Türk Milli Takımı kadrosunda Fenerbahçe'den Ermebölözlü bir Volkan Demirel de var. Onlar bize lig maçında işte katte bulunlar belli hareketler yapmak biz onların bulunduğu milli takıma kamp tesisini vermek istemiyoruz Evet ben ee, yani bu böyle bir açıklama sözü açıklama olarak herhalde salı günü duyuldu resmi bir yazı oldu mu bilmiyorum yani resmi yazı olursa hiç çok ciddiye binecek diye düşünüyorum Yani bu e, hani gerekçesinin bu olması bu da biraz çocukça yani evet, ama bu zaten Evet artık... yani o iki futbolcu şey olabilir. Aranızda bir şey olabilir kulüp düzeyinde ama hani bütün Türk futbolundaki iki şey onlar mı deseniz yani şöyle centilmen olmayan futbolcuları ben bütün takımlardan saysam beşer kişi çıkarırım her takımdan. Yani çeşitli hareketleri yani sportif ya da sağ dışı hareketleriyle hani bütün şey iki, o ikisi mi evet maçta bir şey olmuş olabilir ama bunun yaptırımını verecek yer varsa hakikaten bir kurum var zaten oraya şikayette bulunursunuz, değil mi yani maçta şu hareketi yaptı, şu söz, sözü söyledi, böyle böyle yani bu incelenir, gerekçesi yaptırımı verilir ama hani bunun şeyini bütün milli takıma bilmiyorum mesela hani Fatih Terim herhalde e, bu şeyi duyulup öfkelenmiştir diye düşünüyorum milli takımın her şeyle ilgilen biri olarak yani e, tesislerimizi milli takıma vermiyoruz başka bir gerekçe olsa. Yani antrenman sağlayamıyoruz. Tamir de bu iki hafta kullanılmasında sakınca var. Biz kendi takımda da kullandırtmıyoruz. Hani sakatla yol açabilir. Şimdi iyi değil falan mesela. Hani bu sağlam bir gerekçe olabilirdi. Böyle bir şey olsaydı dikkatlen ama şimdi o iki oyuncu bize gentlemen şey yaptılar. Onlar milli takımda olduğu için de biz size vermiyoruz. Tahayi falan çok çocukça bir hareket. Evet ama yani işte Enerji Bakanının bu Türkiye tarihinin gördüğü en önemli yolsuzluk ve dinleme operasyonları varken ortalıkta şey, şey tipi espriler yapıyor. Dinlenme tesisleri gibi bir espriler. dinleme Din, dinlenme dedi galiba. Dinlenme mi dedi? Evet. Ben yani neyse dün bıyıklarımı kesme şeyi de geldi. Ondan sonra bıyık kesme. Bıyık, bıyık kesme geldi. Anayasa kesme. Komisyonu Başkanı da Doğru bile olsa bunlara kimse inanmaz gibi. Yani bu o kadar çocuksu şeylerin bir arada yer aldığı bir yerde Hekasim Paşalıları da kınamamak lazım. Evet, sporda bunun yansıması zaten. Evet. Değil mi? Gerçek hayatın kısmen yansıması olduğu için. Bir son belki şeye evet, de inebiliriz. Evet, söyleyide bitirmek üzereyiz. Evet, yani herhalde geçen hafta sonu değil mi? 5-6 gün oldu. Jason Collins, Amerikan. Hmm, evet. Profesyonel Futbol. dört büyük profesyonel sporunda diyelim. Burada zaman zaman şeyler oluyor. Amerikan sporlarında var işte kadın futbolunda falan diye <gülüyor> muhalefet geliyor. Hani Amerikan profesyonel sporları deyince dört büyük profesyonel spor anlaşılır geleneksel olarak. yani bu sokeyi işte beyzbol, beyzbol, Amerikan futbolu ve NBA yani basketbol. Hmm. Bu dört profesyonel takım sporunda sahaya çıkan ilk ve şey olduğunu, gay olduğuna çıkan ilk sporcu oldu. Aslında Gey olduğunu yaklaşık bir buçuk yıl önce açıklamıştım. Bir buçuk değil. Ee, bir yıl. On ay önce açıklamıştım neredeyse. Yani geçen yıl Mayıs ayında ama sezon sonu serbest kaldı ve hiç kimse kadrosuna dahil etmemişti Colin's'e. Hani şu soru işareti vardı. Acaba bu cinsel kimliği yüzünden mi? Almıyor. tabi hani kariyerinin biraz da sonuna gelmiş bir oyuncu. Hani sportif olarak inişte olduğunu söylemek lazım ama bir netle kısa süreli bir anlaşma imzaladı ve bu ee, Los Angeles Lakers maçında Sağa çıktı saha çıkarken tribünlerden büyük bir alkış aldı doğrusu ve ilginçtir herhalde maçı takip eden gün e, en azından bir gece için sonraki rakamları bilmiyorum forması en çok satılan oyuncu olmuş ha, ligde. yani herhalde online ya da mağazalardan toplam satış rakamlar çünkü bu devamlı tabii NBA çok meraklıdır bunları ölçüme e, yani aslında e, Amerikan spor seyircisinden büyük bir sempati var şeye Jason Collins, e. E Collins ya da bu hani bu tip açıklamalara coming out ben Türkçesinde çok şey yapamıyorum. Ne diyoruz biz Türkçe Ama... Ben de bilmiyorum. Hmm. E evet, yani çıkartma. Hmm. Evet, e bu tip açıklamalara, şeylere, deklarasyonlara belli ki buna bir şey var. Yani bu çünkü hani Jason Collins'in formasını hani sporcu olarak belki yüze girmez. Yani öyle diyeyim. Hani evet, öyle yani. çok önde olan bir, yani bir takım oyuncusu ama işte düşüşte falan. Ama hani şimdi sırf bu kimliğiyle orada forması tutuluyor. Çok ilginç bir durum gerçekten. Bu tabii bundan sonra gelecek olan sporcuları da şey yapacaktır. İşte yol, yol, yol. Evet yol, yani onlar için iyi bir şey. Ve hani bir takım tabi Amerikalı yazarlar, Dev Zahin falan yazıyorlar, röportajlar yapıyorlar. Mesela 20 yıl hatta 10 yıl önceye göre bile bu konudaki şeyin algının çok değiştiğine dair bir takım şeyler var. Evet önemli. Bunu belki de daha sonra da tekrar evet. konuşma evet. fırsatı bulacağız. Peki Alp çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek i̇yi üzere. üzere. Alp Evet, dünyada ve özellikle de Türkiye'de son derece hengameli, sisli puslu bir haftayı da bu şekilde geride bıraktık. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince de size bunları aktarmaya, sizinle paylaşmaya çalıştığımız bir haftada Açık Gazete'nin de sonuna geldik. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. A chiccaste